insanlara dini sevdirenler. Allah Teala yaşadığımız ömrün süresine bakmıyor, insanın dış görüntüsüne itibar etmiyor, zengin fakir oluşuna göre değerlendirmiyor. Ancak kalbinde olana bakıyor. Biz sadece görüntü olarak bir insan modeliyiz. Ama gerçek insan kim? Peygamberler ve onlara tabi olan kamil müminler. Peki bizim noksanımız nedir? Niye onlar gibi Allah'ın ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem emirlerine tabi olamıyoruz? Dışımız onlarla aynı ama içimiz farklı. Niye onların arabası çok süratle giderken bizimki gitmiyor? Demek ki bizim aracın motorunda bir eksiklik var. Bunu araştırmak lazımdır. İşte Sadat-ı Kiram efendilerimiz özellikle bize bu konudaki eksiklerimizi gösteriyorlar. Onlar... İşin kolay yoldan ulaşımını biliyorlar. İnsan nerede tehlikelere uğrar, bunu biliyorlar. Şimdiki mürşidimiz Gavsi Sani Hazretlerini ta gençliğinden, yetişmesinden bu yana tanırım. Mübarekler sanki yeryüzünde insan şeklinde melekler gibiydi. Herkese yardımdan, iyilikten başka bir istekleri yoktur. Allah-u Teala onların içinden dünyanın isteğini, zevkini, safhasını çıkarıyor. Bizden de çıkarıyor Onların sofilerinden de çıkarıyor Neyle? Rabıtayla, tesbihle, muhabbetle İnsanın içinden dünya sevgisi çıkacak ki Oraya muhabbet girebilsin İkisi birbirinin zıttıdır İkisi birbirine aksi kutuplardır İkisi bir yerde bulunamıyor Ateşle su gibi Ateşle su beraber aynı kap içerisinde durur mu? Ya o gider Ya o gider Biri kalır İşte muhabbeti ilahi olursa, Allah muhabbeti gün yüzüne çıkar. Şu kabın üstüne biraz daha su doldur dersen, ancak belli miktar su doldurulabilir. Önce o kabı boşaltmak gerekir. Bunun başka yolu yok. Camilerde yapılan vaazla mürşedin sohbetinin hiç farkı yok mu? Kimi hocaların vaaz edip de millete faydalı olamaması, işte bundan kaynaklanıyor. Hoca, kabını boşaltmamış, Ama muhabbetten dem vuruyor. Bazılara devam eden insan bir gün mürşet sohbetine katılsa kendi durumunu anlıyor. Evliyaullah'ın yanına gidince bir söz söylese insanın içine ok gibi giriyor. Aslında söylemeye de lüzum yok. Onu daha görür görmez insanın hali değişiyor. Bir gün İstanbul'dayım. Evde oturuyoruz. Tanıdığım bir hoca bana telefon etti. Hocanın tasavvuftan malumatı var ama intisabı yok. Bir adamcağız var, biz işin içinden çıkamadık. Bir çare olabilirsen senin yanına göndereyim dedi. Tamam gönder dedim. Adam eve geldi, görüştük. Fiziği iyi bir adamdı. Ben evvelce içki içtim, kumar oynadım, her bir kötülüğü işledim. Namaz filan kılmıyordum. Şimdi de namaz kılmak istiyorum ama bir türlü yapamıyorum. İçkiyi bıraktım kötü yolları hep terk ettim Çok gayret ediyorum Ancak bir türlü namaza başlayamıyorum Abdestimi alıyorum Seccademi seriyorum ama bir türlü namaz Kılmak içimden gelmiyor Kaç tane hocaya gittim Çare söyleyeyim bana dedim Olmadı En sonunda senin yanına geldim Hocam ben ne yapacağım Ben ona Seni Adıyaman menzile göndereceğiz dedim Adam Hocam Nereye dersen giderim, yeter ki derdime şifa bulayım. Sen bana namaz kılmayı sevdir, dedi. Adamcağız menzile gitti, bir müddet sonra yine görüştük. Oraya gittikten sonra namaza başlamış, hali, siması değişmişti. Dua etti, memnuniyetini anlattı. Bir kişi, mümkünse her gün mürşidini görmelidir. İmkanı yoksa haftada bir gün, o da mümkün değilse ayda bir defa ona imkan yoksa 3 ayda bir en fazla da yılda bir defa insan mürşidini görmelidir eğer kişi yılda bir defa bile mürşidinin yanına gitmiyorsa dinen geçerli bir mazereti olmadıkça hastalık yatalak olma durumu fakirlik gibi hiç olmazsa senede bir defa gitmesi lazımdır Gavs-ı Saniye Hazretleri Kutu -e Sesi Kardeşler İnsanın iç aleminde herkesin bir sıfatı vardır. Bu sıfat, insani bir hal alınca Kamil mürşidin yanına giden fayda görüyor. Onun için bu Allah dostlarının yanına gitmesi ve onların manevi terbiyesi sayesinde nefsin hayvani özelliklerini ve kendini tanıması gerekir. Nefsini tanıyabilmek, günahlardan kendini koruyabilmek için bir mürşidi Kamil'e varmak lazımdır. Kitaplar ve hocalar hep anlatır. Bu zatlar acaba şimdi de var mı diye onları görmek gerekir. Bundan 200 sene evvel İstanbul'un nüfusu belki de üç yüz Her mahallede bir dergah vardı. Her bin kişiye bir mürşit düşüyordu. Mürşit bulmak zor değildi. O zaman bile insanlar uygulamalı olarak yaşadıkları dini hayatları varken daha önce de söylediğim gibi iç dünyalarının kalp aleminin daha çok güzelleşmesi için bir mürşide gitme ihtiyacı hissediyorlardı. Şimdi insanlara ne oldu? İçimizdeki ve dışımızdaki bir takım düşmanlar insanımızın kendine gelmesini istemedi. İnsanlar da dünyaya kapıldı. Cahilliği arttı. Onları sevk ve idare etmesi kolaylaştı. Mürşitler de azaldı. Onun için üzerimizde bir atalet meydana geldi. Hamdolsun yüce Allah'a. Yine de bize bir mürşidi kamil nasip etmiş. Bugün Müslümanların daha çok çalışması lazım. Bir öğrenci okulunun en iyisi, bir işçi çalıştığı alanın en iyisi, bir memur vazifesinin en dürüst insanı, bir amir görevinin en kamil insanı olmalıdır. Kimin için? Herkes evvela kendisi için bunu yapmalıdır. Güçlü ve kuvvetli olanın bileğini kimse bükemez. Halka, insanlara muhtaç olmaz. Dünya ve ahiret dengesini sağlam kuran bu dünyada ve öteki dünyada mağlup olmaz.'' Hazreti Ömer radiyallahu anh zamanında İslam ordusu bir şehre gönderilmiş. Ancak bir türlü ordu muzaffer olamamış ve aradan uzun bir süre geçmiş. Hazreti Ömer efendimize radiyallahu anh gelmişler, şehrin bir türlü fethinin müesser olmadığını söylemişler.'' Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu an ordu komutanına haber göndermiş. Askerlerle birlikte hepiniz Allah'a tövbe edin diye. Komutan mektubu alınca askerlerini çağırmış. Kimin ne günahı varsa hepiniz Allah'a tövbe edin demiş. Ancak aralarından bir asker yanına gelmiş. Komutanım benim bir kusurum var. Ben dün gece ibadetimi eda edemedim demiş. Ertesi gün İslam ordusu muzaffer oluyor. Çünkü bu insanların hepsi de Allah'ın emirlerine ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine gönülden bağlı insanlar. En ufak eksikliğini büyük kusur olarak görüyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabiler için hiçbir sünneti bırakmadıkları gibi yapamadıkları sünneti geciktirdiği zaman da mücadele ediyorlardı. Şimdi biz kendimize bir bakalım. Sünnete bağlı olarak yaşamayı kaçımız önemsiyoruz? Bununla ilgili kaçımız nefsiyle mücadeleyi göz alıyor? Her gün bir sünneti ihmal ediyoruz. İbadetlerimizi sadece şekilden ibaret hale getiriyoruz. Eskiden babalarımızın, dedelerimizin yaşayışları hep İslam adabı üzerineydi. En başta yediğimize, içtiğimize bir bakalım. Bir arada oturup yeme alışkanlığını neredeyse kaybettik. Babalarımız, dedelerimiz yeme içmeyi bir zikir olarak düşünürlerdi. Besmele ile başlar, hamd ile tamamlarlardı. Şimdi biz televizyon karşısında reklamları seyrederek, o reklamı her gün izlediğimiz halde, iyi içmeye başladık. Boşa geçen zamanımızı hesap etsek, ömrümüzün önemli bir kısmını oluşturduğunu görürüz. Belki de yılları alır. Allah dostlarından biri, konuşan iki kişinin yanında bir müftet beklemiş. Bakmış ki boş konuşuyorlar. Konuşana demiş ki: Defterini boş şeylerle dolduruyorsun. Kıyamet gününde bunlar Allah Teala'nın huzurunda okunacak. O zaman bu söylediklerinden utanırsın. İnsan orada hesaba çekilirken herkes orada utanacağı kimselerin yanında hesaba çekilecek. Hesaplaşma utanmayacağı kişilerin yanında olmayacak. İşte kardeşler, işin zorluğu burada. İşlediğimiz ayıplar, günahlar insanın en çok utanacağı kimselerin yanında yapılacak. Onun için Sadat-ı Kiram Efendilerimizin bize verdikleri reçeteye uymaya gayret edelim. Aklımızı kullanmaya çalışalım. Menzile sık sık gidelim. Oradan destek alalım. Bundan vazgeçmeyelim. Vazgeçsek nereye gideceğiz? Bu yolu tanıyan, bilen insan bir başka yerden haz ve muhabbet alamaz. Bu yolun dışında hiçbir yerde rahat edemez. Burada alınan lezzetin onda birini hiçbir yerde bulamaz. Bu yolun lezzeti hepsinden fazladır. Bu yolda devam etmeye mecburuz. İşimizi güzellikle yapalım. Yoldan ayrılmayalım ki süratimiz iyice tükenmesin. İnanın kardeşler, önümüzdeki büyükler bizi yarı yolda bırakmazlar. Yeter ki biz iki arada bir derede kalmayalım. Sadat-ı kiram efendilerimizden ayrılmayalım. Onlardan ayrılmayan insan her zaman kâr elde eder. Ama insan onlardan ayrıldığı zaman en basit hastalığı dünya sevgisine tutulmak olur. Çünkü bu zamanda Allah'tan, peygamberden, evliyadan bahsedenini bulmak kolay değildir. Ancak yemekten, içmekten, gezmekten, paradan ve buna benzeri dünya sevgisini insana aşılayacak çok insan vardır. Herkes cebinde ne kadar para varsa onu harcıyor. Sadat-ı kiram ise yanına gelenlere Allah'ı, peygamberi, dini sevdiriyor. Sadat-ı kiram efendilerimize bağlı kişilerle beraber olduğumuz zaman muhabbetimiz artar. Onlar mürşidimizi hatırlamaya vesile olur. Mürşidimizin ruhaniyeti yanımızda olur. Mesela her namaz kıldığımızda mürşidimizin huzurunda olduğumuzu düşünürsek, onunla beraber olduğumuz zamanları hatırlayabiliriz. Yine namazın sonunda 25 defa estağfirullah dediğimizde sanki menzildeymiş yahut daima onun yanındaymışız gibi oluruz. Bu da hayali rabıtadır. Daha sonra işimize bakarken gözümüz açık bile olsa bunu yapmakla manen çok istifademiz olur.